Geçen hafta Allah Resulü'nle muhabbeti ve umi olarak muhabbetten bahsetmiştik. Kısa olmuştu ama özlü olmuştu. Bu hafta gene o sözler üzerinde biraz duracağız ve onlara biraz manalar vereceğiz. Bizim iktidarımız gittiği kadar, sizin de istidadınız kadar nasibinizi alacaksınız. İyi dinle sana istikbalde minhaç olacak ve hak cennetine seni götürecek, mazharı zat edecek. Fihim Akkad-ı olan sözleri iyi dinler. Günlerde bir gün Hazret-i Ömer'e Cenab-ı Peygamber sordu Resul-i Bu Ömer kimdir biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz'in kayınpederi, Kerimiyi i Muhterem'si, Hazreti Hazret-i Peygamberimize vermiş. Hafsa bir üminder annesi olmuş, işte onun pederi. Ve İslam'ın isharını iktiza etiren zat 40. İslam... İslam'a girmesiyle İslam'ı ishar eylemiş. O güne kadar İslam gizli. Kafirlerin gözünden gizlenerek ibadete ediyorlar. Ömer İbni Hattab'ın ile İslami İslamiyet ishar olmuş ve ila kelimetullah meydanda küfar haksara karşı isharen la ilahe illallah muhammed sullahi kerim-i tayyibesini söylemek şüretinin ünlere bahşetmiş bir kimsedir. Ve gene aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem demişler ki yani Ömer İbni Hattab'ın Denizlerden bir katıra olarak yani bir bir katıra olarak bazı menakburi söylüyorum size yani. Genel Efendimiz buyurmuş ki ben Hatemel Enbiya olmasaydım ben peygamberlerin sonu olmasaydım nebilerin sonu benden sonra peygamber gelseydi Ömer bir hattap gelirdi demiş peygamberimiz. O kadar mühim bir zan. Ona sormuş ya Ömer beni ne kadar seversin demiş. Demiş ya Resulullah her şeyden ziyade seni severim ama nefsimi senden ziyade severim demiş. Allah Ömer'den razı olsun radıyallahu anh. Doğru söylemiş. Ve Fahrişale buyurmuş ki beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a kasam ederim ki yahut nefsim yedi kudretinde bulunan Allah'a kasam ederim ki ya Ömer senin imanın kemale irmedi. Beni her şeyinden ziyade ve nefsinden de ziyade sevmedikçe imanın kemale irmez. Ve de sen de beni nefsini ziyade sevmiyorsun imanın kemalinden değildir Onun için Hazreti Ömer ağlayarak ya Resulullah şimdi ben seni her şeyinden ziyade nefsimden de ziyade seviyorum demiş. Ha şimdi demiş imanın kemale girdi.'' İş muhabbettedir. Sevgiledir, aşkladır. Onun için geçen hafta Arabi soruyor peygambere. Diyor ki ya Resulullah kıyamet ne vakit kopar? Resul Ekrem diyor ki ey Arabi bu bir em emri mühimdir yani. Bu olacak bir hadisedir. Sen bunun vaktini öğrenerek ne yapacaksın? Sen kıyamet günü ne için ne hazırladın onu düşün. Yoksa kıyametin kopma vaktini öğrenmen sana bir fayda temin etmez. O gün için ne sen hazırladın deyince demiş ki Arabi yani bir yalla benim uzun uzun namazlarım yok. Uzun uzun oruçlarım da yok. Beşiklik namaz kılarım, senede bir ay oruç tutarım. Müslüman'a layık olan bu, binayi İslam. Tabi namafil namaz kılınırsa, teheşşu namazı kılınırsa, teheş salat duha kılınırsa, duha namazı kılınırsa, salat kubur kılınırsa bunlar nevafir namazlardır. Nafile ibadetler Allah'a insana öyle yaklaştırır ki o nafile ibadet yapan kişinin gören gözü hak olur. Söyleyen özü hak olur, dili hak olur, kulağa hak olur. Nevafille Allah'a insan kurbiyet peyda eder. Faraizler bizim kulluk vazifemizdir. Ama hiçbir zaman ibadet karşılığında cenneti bekleme. Cenneti Allah'ın fazla keremiyle bekle, ibadeti kul olduğu için yap. İstersen cennete koysun, ister cehenneme koysun. Sen kul olarak Allah'a ibadeti yap. Benim uzun uzun namazlarım yok ya Resulallah. İyi dinle. Oruçlarım da yok. Ama Ramazanda orucumu tutuyorum Allah'ın emri üzere. Beş vakit da kılıyorum. Ama Allah'a ve seni severim ya Resulallah. Deyince Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki: "Ey Arabi müjde olsun sana. Kişi sevgiyle beraberdir, sen de benimle berabersin. Demek ki derecat Muhammed Mustafa'ya irmek isteyen Resulullah'a muhabbet etsin Allah! ve Resulullah'ın sünnetine ve siyetine ittiva etsin. Muhabbetin bir nişanesi de budur. Kuru kuruya sünnete ittiva etmeden, silet-i Muhammediye intisap etmeden muhabbet davasında olanlar davalarında yalancı olurlar. Zira davada mürhan ve tanık gerektir, şahit gerektir yani. Bunu da şahit nedir? Resulullah'a selen Resulullah'ın boyasıyla boyanır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağını nasıl attıysa ayaklarını öyle atmaya çalışır. Evvela taklit eder. Taklitten tahkika geçilir. Aşkı mecaziden aşkı hakikat bulunur. Şirkten tevhide varılır. Riyadan ihlasa vasıl olunur. Evvela taklit. Sonra o taklit tahkik olur. Zira Resulullah'a taklit etmekle kalbine kalbinde bir muhabbeti Muhammediye tohumu atmış olursun, zamanla bu tohum meyvasını verecek, senin kalbin muhabbeti i Muhammediye doğacak tabi var E Peygamberi sevenlerin de hakkında da Allah Kur'an'da şöyle söylemiş, en amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddîkine ve şühedâi ve salihin ve hasine ilâike İşte Allah ve Resulünü sevenler, onların sünnetine ve sünnetine uyanlar, onların çizdiği yoldan yürüyenler, Allah'a o yoldan musat etmek isteyenler, onlar nebilerle, peygamberlerle beraberdir. Peygamberin makava ile benim makavıma Ama muhabbetle işte onlardan beraber olurlar. Sonra, veşrihedayız şehitlerle beraber. ve salihine salihlerle beraber. Ve hasine vülayakil etika. Bunların arkadaşlığı ne kadar güzel oldu. Allah öyle diyor. Cenab-ı Hak Cennet ve Hazretleri. Onun şu dereceatı cennet, dereceatı cennet, sana şu olsun, kalbinden muhabbet-i Muhammediye olsun. Sana bu kâfi gelir. Dediler ki, iyi dinle, sana bunun bir hikayele cevabını vereyim, şerh edeyim, anlatayım. Bir kara kuru cariye vardı, Harun Reşid'in, Abbas halifelerinden. Güzel cariyle de vardı. Fakat Harun Reşid bu siyahi ve çirkin olan cariye karşı büyük bir muhabbet beslerdi. Hikmetini sordular. dediler ki bu kadar güzel cariyeleriniz var. Ya İngir el, -el Halbuki sizin muhabbetiniz şu siyah cariye ve çirkin cariye daha da ziyade görülmektedir. Bunun sevri hikmetinidir dediler. Dedi ki ben size göstereyim onun sevri hikmetinin olduğunu. Hazinesini açtı. Dedi ki şahsi hazinesini, devlet hazinesini diye. Şahsi hazinesini açtı. Dedi ki cariyelerine isten hazineme girsin istediği zineti alsın dedi. İstediğini alsın dedi. Cariyeler hazineye Herkes eline geçen hulyiyatı yani zineti aldı. Fakat usyah cariye boynu bükük kapıda bekliyordu. Ona sordu. Sen niye almadın? Ben senin zinetine değil. Sana talibim dedi. Acaba anlatabildim mi? Ha, dedi ki işte bundan dolayı ben bu siyah seviyorum dedi. Benim malım için değil dedi. Bana ben olduğum için muhabbet, muhabbet diyor dedi. Allah'a seferine Peygamber sevmenler de cennetini sevmemeli. Allah olduğu için sevmeli Allah'ı. Resul-i Ekrem olduğu için Muhammed Mustafa'yı sevmeli. Yoksa cehennem korkusuyla günahı terk etmek Cennet ümidi hur-i gülman ile ibadet etmek bunların aslında karışacak olursak aslında bu ebrarın makamıdır ama aslında Allah'a ibadet çıkmaz onda. Nefse ibadet çıkar. Allah cenneti ve cehennemi etmesi Allah'a ibadet etmeyecek miydik? Yani kıyamet olmasaydı, mahşer olmasaydı, bir daha dirilmek olmasaydı, ellisinlik bir hayat olsaydı ama Allah bir insan etseydi böyle. Allah'a ibadet etmeyecek miydik yani? İnsan olduğumuz için elbet ki madem ki insanız Hakk'a ibadet etmek lazım gelirdi. Zira Hakk'a ibadet Cenab-ı Hakk'ın hakkıdır. Allah'a sevenler ve Resulullah'a sevenler hak rızasında ve civarı Mustafa'da iskanlı olurlar. Ve Resulullah'la beraber olurlar. Hatta Eshab-ı diyorlar ki, biz diyorlar daima kalbimizi kemiren bir düşünce vardı. Bu alemden âlim-i bakiye gittiğimiz vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamı elbet ki bizden yücedir. Biz peygamberin makamına girişemeyiz, o vakit ayrı düşeriz diye düşünürdük. Anladık ki Resulullah'ın kulviyeti peygambere muhabbetteymiş. Hatta yine... Bir zahit kişi namaz esnasında nasıl olduysa farzın nihayetinde salatü selamı o peygambere okumayı unutur. Malime tahiyetten sonra salatü selam okuyoruz. Allahümme sallallahu anh barik. Sonra o gece manada Resulullah'ı görmüş sallallahu aleyhi ve sellemi. Efendimiz ona yüz vermemişler. Yüz göstermemişler. O zat demiş ki ya Resulullah beni tanımadınız mı demiş. Ben sizin ümmetinizdenim. Hayır seni ben tanımadınız demiş Peygamberimiz. Ama demiş ya Resulullah biz üleman, alemleri işittik ki. Peygamber ümmetini baba evladını tanır gibi tanır demişlerdi. Nasıl olur biz tanımazsın deyince Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki alimler doğru söylemişler. Ama sen bana salavat vermeyi mutluyum demiş. Bana bana muhabbet, biz muhabbet edeyi tanırız demiş. Biz bana muhabbet edeni tanırız demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet bizi iki cihanda aziz edecektir. Bu da bu muhabbette Resulullah Efendimizin çizdiği yoldan yürüyerek peygamberin sünnetine ve siretine, aline, eshabına, ensarına muhabbetle bu iş mümkündür. Ondan gayri sefahatla, nefse emmareye kul olmakla, şehvetine zebun olmakla bu iş ele girmez. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yol ki o yol İslam yoludur, şeriat yoludur, hakikat yoludur, muhalefet yoludur, hak yoludur. Ölünün hidayeti bu işle başlar, nihayette hak rızasında tamam olur. Kim akılçılığa insan irişir, Resulullah'ın sohbetinde bulunur, civarı Mustafa'da isyan olur. Wallahu yedi ila dairselam ve ihdimeyi şayi la